bil, e -um, bil e -um, alim -um, e e -um. -um, o kıyı به تحير عالِمَن حرم فخُذ سلِمَا مَن عاشَ في العِلْمِ يَطْلُبُ العِلْمَ بِبَذِلٍ الله الرحمن الرحيم الحمد لله العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد كنوز maturidiler bu kulun iradesi meselesine nasıl bakıyorlar? Akideleri nedir? Evet, evet işin yani gerçeği yani asıl önemli olan da bu. Bizim için yani bu ders tabi birincisi bu dersi bir mesele kendi zatında nedir? Onu öğrenmek için tabii ki ama bu ders aslen bizim irade, irade ettiğimiz bir ders değil de yani bizim kendi irademizle ders programı içerisinde bu dersi yapmak istemedik. Bu daha ziyade işte vakada düşmüş olan ihtilafın ha, <gülüyor> gerektirdiği bir ders oldu. E, o ihtilafın da ihtilafın da ana sebebi tam ana sebebi maturidelerin işte bu meseledeki akideleri. O zaman elbette maturidelerin akidesini yani bu bahiste bilmek önemli oluyor. Özellikle Türkiye'li Müslümanlar için. Çünkü Türkiye'li Müslümanlar yani bir şekilde maturididir. Velev ki kendilerini maturidiliğe nispet etmeselerde, özellikle böyle konularda tam böyle aslen halktan gizli kalan, bırak yani halkı hatta yani ilimle uğraşan, talebelerden dahi gizli kalan meselelerde çünkü sen eğer bir konuyu sadece icmali işlediğin zaman özümlü o o tavsilatını tavsilatın nereden gelecek? Veyahut da o konu genel olarak senin o konuya yaklaşımın nasıl gele? Nasıl nereden gelecek? İşte Ambe'nin anlayışından gelecek. Genel itibarıyla halk onu nasıl telakki ediyorsa sen de öyle alacaksın. Dolayısıyla işte mesela Türkiye yani Türkiye özellikle Türkiye Müslümanların yani bu meselede ve bu ister Maturidi olsun ister eşari olsun yani ister hanefi olsun ister şafi olsun Türkiye'de yani ya hanefi ya şafidir veyahut da işte hanbeli olsun selefiler kendilerin genelde hanbeli mezhebini nispet ediyor Türkiye'de ehli. Veyahut da hani selefi olsun hadis ehli olsun yani bu neye nispet ederse etsin aslen kendisini. Türkiye'deki Müslümanlar eğer bu meselede bilgi sahibi değilse, tafsili bilgi sahibi değilse o zaman akidesinde Muhtemelen yani maturidilerin en azından maturididir değil ama maturidilerin tabirlerini yani istilahlarını kullanacaktır. İşte nedir? Muhakkak bu mesele ifade ederken diyecektir ki cüz-i irade, hür irade gibi tabirler kullanacaktır muhakkak. Tabi şimdi hür irade maturidilerin aslen bir tabiri değil ama işte o cüz-i irade, külli irade cüz-i irade. Bunları muhakkak kullanacaktır. E bu da yani Maturidilerin bir istilahıdır. Ama cüzi yani bunu ita e, tanımlarken kendi kaderi yani akidesine tanımlarken diyecektir ki benim cüzi irademle ben yapıyorum. Ama cüzi irade derken bu cüzi irade kavramı Maturidilerin bir kavramı olduğu ve bununla aslen Maturidiler neyi kastetmiştir? Hani bunu bilmeyecektir. Kast ettiği nedir muhtemelen? Yani ben işte yapıyorum. Tam doğrusu el-muhim yani maturidilerin meseleye bakışı ve maturidilerin bakışlı akidesi özellikle türkiyeli müslümanlar için yani önemli bir bakış. Tamam Ha şimdi bir giriş yapalım Diyor ki ebul el bezdavî Rahimullah usulü dininde 104. sayfada Kale Yani kendilerini kastediyor maturidileri اَفْعَلُ الْاِبَادِ مَخْلُوقَةٌ Teâlâ ve وَمَفْعُلُونَ O zaman kulların fiilleri nedir? mahlûktur? Allah Azze ve Celle tarafından yaratılmıştır. Ve onun mef'uludur. Niye mef'ulu diyorlar? Çünkü fail var, fiili var. Bir de mef'ulu var. Yani şimdi o fiilin, fiil yaratılmıştır. Allah tarafından dediğin zaman ilk akla gelen nedir? O zaman o fiilde onundur demen fiil faila nispet edilir ilk derecede. Ha burada neyi nispet ediyorlar? Umumen yani bu sadece maturiddilere maksus değil. Neyi ismini neyin nispet ediyor? Yani fiilin, failin fiilini yani fiili failin nispet ediyorlar da o fiilin etkisini, etki mahallini, etkisini, etki mahalli, etkisini. Yani o fiilin o mef'uldeki etkisi dir. Tam yani o yaratılmış olan. E'falul ibadet yani o ee, kulların fiilleri mahluktur. Allah Azze ve Celle'nin tarafından yaratılmıştır. Ama mef'uludur. Yani fiili değildir, mef'uludur. Mef, anladınız değil mi? Mef'uludur. Mef'ul nedir? Yani fiilin etkisi vaki olduğu yer. Değil mi? Fiilin etkisinin vaki olduğu yer. O zaman Allah Azze ve Celle'nin halk etme, icat etme, ihtira etme fiilin etkisini vaki olduğu yerdir. O fiilleri. Yoksa Allah'ın Azze ve fiili değildir. Tamam o fiil Allah'ın Azze ve fiili değildir. Kulun fiilidir. Lakin Allah Azze ve halk etme etkisinin vaki olduğu yerdir. Müfuludur. Allah'ın <gülüyor> Vallahu ve Celle'nin muciduha ve muhdithuha ve munşi'uha. Allah Azze ve nedir? O fiilin mucidi, icat eden, muhdithi, ihtas eden ve munşi'uha onu inşa eden. Yani yokluktan varlığı çıkaran kimdir? Allah Azze ve Celle. وَالْعَبْدُ فَائِلٌ عَلَى الْحَقِيقَةِ Abda nedir? Kulda nedir? Faildir hakikaten. Mecazen değil. Cebrillerinde Cebriller'dir. Cem dediği gibi. Mecazen değil. Hakikaten faildir. وَهُوَ مَا يَحْسُلُ Şimdi, وَهُوَ yani El-Fe'lu, fiil nedir? مَا minhu مِنْهُ ve kudretin حَادِثَيْنِ Fiil, Ondan vaki olandır. Yani kuldan vaki olandır. Neyle? ihtiyar ile ve kudret ile. Bu ihtiyar ve kudret nedir? Hadistir. Yani mahluktur. tam irade de kudrette, evet ihtiyar da kudrette nedir? Hadistir, mahluktur. Hâdâ huve fîlül abd işte bu. Kulun fiilidir. Ve fiiluhu gayru <gülüyor> fiilillahi teâlâ. Allah'ın azın fiilinden gayrıdır. Çünkü mushkil Bir fiilimiz var ama biz ne ispat etmeye çalışıyoruz? Ya yani da ne ispat etmeye çalışıyor? O fiilin iki faili var. Bir fiil ama iki fail. Ha dolayısıyla evet kulun fiili farklıdır. Allah'ın fiili farklıdır. Yani kulun fiili Allah'ın fiilinden gayredir diyor. Nasıl gayrı oluyor yani? Ve fi'lullah teala huvel icadu vel ihdath. Allah'ın azzehu'nun fiili nedir? İcad etmesi, ihdath etmesi. Ke icadil ayn yani özü İcat etmesi gibi. وَلِلْ عَبْدِ فَعْلٌ وَلَيْسَ مِنْهُ اِجَدٍ Fiilin, Kulunda fiili vardır ama onun onun fiili icat değildir. İcat yani var etmek. Burada icat ile kastettikleri, ihtira ile kastettiklerini ne? Yokluktan varlığa çıkarmak. Var etmek o manada. Yani. Yoktu, var oldu. Yokluktan varlığa çıkarmak, icat etmek, ihtas etmek, ihtira etmek. <gülüyor> Bunlar hepsi Aynı manada kullanıyorlar. Ondan sonra işte bu tabirler bu tabirler aslen Mutez de ilk mutezile ile büyüklerin ilklerin ilkleri kul kendi fiilini yaratır demez demiyorlardı. Tam ne diyorlardı? İşte icat ediyor, ihtira ediyor ihtas ediyor diyorlardı. Ha, bu yaratma meselesini yani yaratma tabirini getiren El-Cubbâidir. Tamam, Ebu Alecubay'den sonra mutezile kul kendi fiilini kendisi yaratır demeye başlamıştır. Evelkiler böyle kullanmazlar. Niçin? Çünkü icat, ihtira, ihtas ve işte halk etmek aynı manadadır demiştir. Bunlar aynı manayı ifade ediyor. Yani yokluktan varlığa çıkarmak. E o zaman halk etmek de icat etmek, ihtira etmek aynı şeylerdir. Dua etmişler Artık halk etme tabirini kullanmışlardır. ha. Yani halk etmeyi kullanıyorlar. Mutezile. Kul kendi fiilini halk eder. Ama bu işte dedim ki bu Ebu Alecubbe'i'den sonra muteziliğe girmiştir. Tam o zaman şimdi burada ne anladık? El-Bezdûi Rahimullah biliyorsunuz yani Maturidiyenin büyük imamlarındandır. Yani şeyden sonra ikinci şahıstır. Yani aslen ta, e, zaman itibariyle baktığın zaman bu Mansur Maturididen sonra gelen ikinci büyük şahsiyet Ebu Yusuf el -Bezdûi'dir. Ah mesepte ikinci büyük şahsiyet kimdir Maturidilerde yani imamdan sonra ikinci imam kimdir Maturidilerde? Nasefi. Nasefi. İbnu Mu'in el Nasefi. ebul Mu'in el Nasefi. Mu Maymun İbnu Muhammed ismi. Maymun İbnu Muhammed el Nasefi. Tamam. ebul Mu'in ile meşhur. O imamın yani o mezhebin ikinci büyük imamıdır. Ebu Mâsıl el sonra ikinci büyük imam Ebu Muîn en-Nesefîdir. Rahimeullah. Ama zaman itibariyle baktığın zaman ikinci büyük ikinci büyük şahsiyet işte bu Ebu Yusul Bezdevî'dir. Tamam. Vefatı 493. Ve el-Maturidî'nin vefatı kaçtı? 333. 333. Yani şimdi diyor ki <gülüyor> اِنَّ الْاَقَوْلُهُمْ اِنَّ الْمُوْجِدَ اِذَا كَانُهُ وَاللَّهُ تَعَالَى Buna itiraz edenler. Eğer mucit Allah ise azze ve celle يَكُونُ هَذَا الْفِعْلُ وَفِعْلُوا دَرُورِيُ sevayen. O zaman bu fiil. Yani bu fiilni kastediyor? Yani ihtiyari fiil. Kulun işlediği ihtiyarı ile işlediği fiil ile zaruri olan fiil arasında fark olmayacak. Eğer derseniz ki Allah mucittir. Çünkü o zaman bu itirazi kim getiriyor aslında? Mu'tezilen itiraz yani. Tamam. Yani eğer siz ihtiya ihtiyarı fiille zaruri ittirari fiili mucidi o ihtiyarı de mucidi Allah'tır diyorsanız azze celle o zaman ittirari fiil ile ihtiyarı fiil arasında fark yoktur. İkisinde yani Allah azze ve celle icat ediyor. Ve şubbetül نقول ليس كذلك ترسكی böyle değildir fe inne zalike el fi'lu yahsul bi gayri min el abd wa la minhu çünkü bu fiilde kolun ne bir kudreti ne de ihtiyarı yoktur yani kaside ittirari fiilde ve hada yahsul bi kudreti el hadiseti ama bu ihtiyari fiilne onun hadis kudreti ve ihtiyarı ile hasıl o zaman arada fark var ha şimdi el bezde ve el muhim sözünü anladık demek ki yani Maturidiler de bu genel icmalı akideleri bu. Maturidiler de her şeyin yaratıcısı Allah'tır Azze ve Cephe. Kulun fiilleri de yaratılmıştır. İradesi vesaire ihtiyarı yani yaratılmıştır. Ama fiilde, kul da nedir? Hakiki faildir. Kul da hakiki faildir. Yani işlediği fiili ihtiyarı ile kudretiyle işliyor. Ve bunda da ne diyorlar? Aynı eşareler yaptığı gibi ittirari fiili ve ihtiyari fiili ayrı ediyorlar. Zaten ittirari fiillerde zaten ihtilaf düşmemiştir. Bütün fırkalar ittirari fiilleri Allah azze ve cehennem nispet eder. Tamamıyla. Ama ihtilaf ihtiyari fiillerde. İhtiyari fiillerde de şimdi ne diyor maturidiler? Kulun yani iradesinin, ihtiyarını, kudretini ispat ediyorlar. Tamam. Tamam. <gülüyor> Bunu açık ifadenin işte ondan sonraki nakilde Ebu'l-Mu'yin Enne Sefi Rahimullah Bahru Kelamında 91. sayfada ne diyor? Deriz ki diyor El-Abd-i Muhayyörün Mustatî'un Kul nedir? Muhayyerdir, Mustatî'dir. Yani kudret sahibidir. Tam kudret sahibi. Şimdi Mustatî aslen yani ne demek kudret sahibi olmak? Ne demek? Kudret ve yani kudret kudret ne zaman kudret olur eğer o kudretin bir etkisi olursa değil mi yani kudret etkilidir zaten etkisiz kudretin manası yok işte eşarilerde zaten müşkili orada evet iradeyi kudreti ispat ediyorlar kul için lakin diyorlar ki kudret nedir etkisizdir ve etkisiz kudretin manası yok o zaman yani irade irade ihtiyar neye dayanır kudrete dayanır Tamam yani sen ancak ancak kudret sahibi olan irade edebilir, ihtiyar edebilir. Yani bir şeyi, bir şey iki şey arasında birini tercih etmek ancak kim kimin yapacağı bir iştir? Kudret sahibi olan birisinin yapacağı iştir. Aa şimdi ama mesele nerede? Yani asıl buçkili işte. Zaten bütün buçkilisi oradan geliyor. Sen şimdi irade ve ihtiyar ispat ettiğin zaman doğrudan ne ispat ediyorsun? Hı? Kudreti ispat ediyorsun. Ayva. Yani senin irade ispat etmen kudretin ispatını zorunlu kılıyor. E peki kudret de nedir? Etkidir. etkidir. Tamam anladınız. Yani sen irade ispat etmen doğrudan neyi gerektiriyor? Kudretin ispatını gerektiriyor. Çünkü kudret iradeyi ancak ihtiyarı ancak var eder. E, kudret ama nedir? Kudret etkidir. Dolayısıyla sen şimdi kul için irade ispat ettiğin zaman aslında onunla o kulun etkisini ispat ediyorsun. Tamam. Ha şimdi etki ispat ettiğin zaman o zaman şimdi bir fiil var. Ve o fiil üzerinde hem diyorsun ki Allah'ın aziz ve yani mahluktur. E o zaman Allah aziz ve iradesi var o. Çünkü halk etmek iradesiz olmaz, ihtiyarsız olmaz, kudretsiz olmaz. E diğer tarafta da kul içinde irade, kudret etki ispat ediyorsun. O zaman burada iki tane etki var. Tamam Ha şimdi iki etki zaten muşkül orada. İşte onu daha önce de söyledik. Etki, iki, şimdi iki etki o zaman ya bu iki etki mustakil olacak veyahut da bir etki diğer etkiye tabi oluyor. Tamam Ha mutezile ne diyor? Burada bu etki yani kulun etkisi vardır. Allah'ın azizinin etkisi Yoktur sadece genel itibarıyla hani yarat çünkü Allah aziz ilmini ispat ediyorlar dolayısıyla Allah'ın aziz ilmi dahilinde kul yani etkisi vardır. A diğer tarafta Cebriler Cehmiye ne diyor? Burada sadece Allah azizin etkisi vardır kulun etkisi yoktur. A i̇şte şimdi ehli sünnet iki etki ispat ediyor dediğimiz gibi ve müşaheriler de matüridiler de burada iki etkiyi Iste, ispat etmiyorlar. Mesele orada. Eşariler evet irade ispatı ama etkisiz irade ispat ediyorlar. E, maturidiler de işte şimdi konumuz o bugün. Tamam. El abdü muhayyir mustatiyo. O zaman kul nedir diyor muhayyirdir, mustatiydir. Yani onun bir istitaatı vardır. Yani bir kudreti vardır. Vel qada'u la yucbiruhum alel maasiyyeti kel ilm. Kaza yani kaza Allah Azze ve Celle'nin emretmesi, hükmetmesi Tam. O ne onları o maaseti icbar etmez, zorla. O zaman o Allah'ın azizin halk etmiş olması, emredici olması, hükmedici olması, kulları icbar etmez diyor. Evet, muhayyer yani muhayyerdir bilakis, kulun iradesi vardır ve muhayyerdir, muslatyedir. Allah'ın azizin emri hükmü vardır, lakin bu onu icbar etmez. Kel elmi. Yani ilim gibi bu benzetmeyi çok getirirler. Yani bu şey e, Bu kulun kudreti iradesi Aynı yani ilim gibidir Nasıl ki veyahut Allah Azze ve Celle'nin Yani yaratması Kudreti Ve li ennel qada'a sifatul qadi Çünkü işte bu hükmetmek emretmek nedir Qadi'nin sıfatıdır Ve sıfatu la tujbiru ahaden alel fiyad Ve bu Kadi olma sıfatı fiile Fiyle Zorlamaz Kelimi, bilxiyat ede ve njarar, la yujbreluxxiyat ve njarar ala tespil el fiel. Seni dikish ve ateşte marangozluk bilmen, seni doğrudan o fiile icbar etmez. Yani bir ilmin varlığı, o fiilin de yani o ilme taluk eden fiili de zorun olarak ortaya çıkarmaz. En muhim o zaman ne? Beli albdu muxiyir وَلِهَذَا الْمَعْنَ اسْتَحَقَّ الْعُقُوبَ O zaman burada ne? Kul muhayyerdir. Mustatiyedir. Yani bir iradesi var, bir kudreti var. Bu kudretinde de nedir? Muhayyerdir. Dolayısıyla da ne? Ukubeye mustahaktır. Yani eğer masiyet işlerse, mas bu işlediği masiyeti kendisi işlemiş olur. Çünkü muhayyerdir. Kendisi işlemiş olur, olur. Yani o fiil, hakikaten ona nispet edilir çünkü mustatiyedir, kudreti vardır. Dolayısıyla da mükelleftir. Mükellef olarak da yani o amelin karşını aracaktır. O zaman teklifi nereye bağlıyor? Enne sefi Yani evet onun mustatiyedir, muhayyer oluşunu. Yani irade sahibi olmasını. Onun bir iradesi var. O iradesinin muhayyerdir. Zaten muhayyer olduğu için yani mustatiy olduğu için mükelleftir. Eğer böyle olması o zaman teklif taluk etmez tertibine aynı cehmin cehmilerin dediği gibi cehmiler de niye insanları tekliften uza yani hali bırakıyorlar? Çünkü iradeleri yok. Tamam eğer sen iradeyi ispat etmediğin zaman o zaman elbette insan mükellef olmaz. Mesela teklifi bağlı olan yer nerede? İrade iraden varlığı. Dolayısıyla iradeyi ispat etme mecburiyetindesin. Zaten işte muşkili o eşarilerde bunu işledik onun için tekrarlamıyorum tamamen yani. sen iradeye iradeyi ispat etme mecburiyetindesin eğer insanın mükellef olduğunu ispat ediyorsan eğer insan mükellef değildir diyorsan o zaman irade ispat edin ispat etmenin önemi yok ama sen insanın mükellef olduğunu ispat etmek istiyorsan o zaman <gülüyor> insandaki iradeyi ispat etme mecburiyetindesin yoksa teklif vaki olmaz tamam Dolayısıyla elbette o iradeyi iradi ettirme mecburiyetindeler. Dediyeyim. لهذا'l-ma'an'a istihak al-Ukuba. Tamam. Hafe'in qil, لو kulna bi ennallahu ta'ala yaqdi bil-şerr, vel la yaqdi lo min qadai illahi ta'ala, feyüeddi thalike ila en yunseb el Denilse ki Allah azze ve cel şimdi şerri emreden hükmeden o ne? Kevni emri dahilinde. tam kevni emri dahilinde, kazası dahilinde yani ne diyor? Şerri emreden odur desek. Vel abdu la yakilu yefirra min qada illehe ama kulun Allah'ın azze ve cel kazasından çıkma ondan kaçma gibi bir durumu yoktur. Değil mi? Allah'ın Azze ve çıkma hükmünden çıkma bir durum, gibi bir durumu yoktur. O zaman bu bizi nereye götürüyor zorunlu olarak? O zaman devimiz lazım ki bu şer Allah Azze ve Celle'ye nispet edilir. O zaman şerini Allah Azze ve Celle'ye nispet etmemiz lazım zorunlu olarak. Ha, buna deriz ki diyor فَلُوْاَبْدُ مُمَيَّزُونَ min قَضَٓا İlahi Teala. Fiilin kulu Allah'ın Azze kazasından mümeyyezdir. Yani farklıdır. Tam Ayrıdır. Kulun fiili Allah'ın azze celal kazasından ayrıdır. Ela tera en Allahu teala halaka alate zina ve la yunsibu zina ila Allahi O zaman burada yani Allah azze celal'in yaratması var ve o yaratmasının da kulun fiili üzerinde bir etkisi var. Var, etkisi var. Lakin yine de kulun fiili işte Allah'ın azil fiilinden gayridir, ayrıdır ayrı olduğu için yine kul mükelleftir. Ve bunun içinde ayrı olduğu için de kulun fiil işlediği fiili sen Allah'a değil de azze ve celle yani aslen icat edene aslen ha, onu halk edene değil de sen onu kime nispet ediyorsun? Faaline nispet ediyorsun. Onun için Allah azze ve celle evet zinanın aletlerini yaratan Allah'tır azze ve celle lakin kimse Allah zina etti demez haşa. Zina eden kimdir? Kuldur. Tamam. Evet. Yedul عليه أن الله تعالى خلق الحركة والقوة في نفس الأبد والعبد مستطيع باستطاعة نفسه ومشيئته ولا ينسب الحركة والقوة الله تعالى وإن كان بقضاء الله تعالى ومشيئته. وزمان. Ya نُحَرَكَتِي قوَّتِي كُلُّ نَفْسٍ var olan o hareketi eylemi ve kudretiha, kuvveti, eylem gücünü yaratan Allah'tır Azze Hocam. Lakin kul nedir? Mustatiyedir. O yapandır yani kul yapandır. Bistitaati nefsi ve meşiyeti, kendi, nefsi, kendi istitaati, kendi kudreti, kendi meşiyetiyle yapmıştır. Ve bundan ötürü de, kul kendisi yaptığından ötürü, Nedir? Allah azze ve celle o eylem nispet edilmez. Yani zina eylemi nispet edilmez. Velev ki o hareket ve kuvvet, yani kulun nefsinde var olan o hareket, o eylem ve kuvvet, o güç, Allah'ın azvin kazasıyla meydana gelmiş olsa da ve onun meşiyetiyle, onun iradesiyle meydana gelmiş olsa da. Ha, niçin bunu deme mecburiyetindedir? E çünkü... Allah Azze ve Halik'tir ve ondan başka halik yoktur. Yani her şeyi yaratan Allah'tır Azze ve Celle. Dolayısıyla her şey vücut bulan her şey Allah Subhanahu ve Teâlâ'nın meşiyetini, iradesini ve onun emrine hükmüne dönüyor. Tamam. Bu manada evet zinayı emreden işte yani kada manası emreden, hükmeden, onu halkeden, icat eden, irade eden Allah Azze ve Celle'dir. Lakin kulun kendi bir istitahtı vardır. Kendi bir kudreti vardır, muhayyerdir, yani iradesi vardır ve iradesine de muhayyerdir. O kendi iradesi, kendi isteği, meşiyeti ve kendi kudretiyle ne etmiştir? O fiili işlemiştir. Dolayısıyla o fiil Allah Azze ve Celle nispet edilmez, kula nispet edilir. Ve bundan ötürü de kul nedir? Mükelleftir ve yaptığı fiilin karşılığını ahirette görecektir. Yani o zaman ne? Allah Azze ve Celle o fiil, o kulu, kulunu o fiiline icbar etmiyor tam icbare etmiyor ve kuluna zulmetmiyor. Aydullu ala sihhati ma قلنا en Allahu taala law lam yashae' ash-sharra. Law lam yashae' ash-sharra wal kufru wal ma'asiyati wa la Bu sözümüze şu da delildir diyor. Allah azze ve celle şerdi, küfrü, ma'asiyeti istemiyor ve onu da hükmetmiyor. Vel abdu yasha'u ve Kul da ne onu istiyor ve yapıyor. La galabet meşiyetul abdi meşiyetullah teala. Yer bunu böyle kabul etsek o zaman Allah'ın aziz hüjülün e, kulun meşiyeti Allah'ın azim meşiyetine galip gelmiş olur. Eğer bunu böyle kabul etsek. Yani burada müstakil bir irade, bir meşiyet ispat etsek, Tamamıyla müstakil. Yani bu yani eğer burada Allah'ın azim kadasını nefyetsek, bu işlenilmiş olan fiiller Allah'ın kadasıyla gerçekleşmiyor desek o zaman kulun meşiyetini Allah'ın azim meşiyetine galip getirmiş oluruz. Bu manaya gelir. feyüeddi ila en yunse bel aczu ila Allah'i teala ve heda kufurun bu ol Acizlik olur. Yani Allah azze ve celle kul için şerri, küfür, maseti dilemedi ve onu da hükmetmedi, emretmedi ama kul işledi, kul işledi ve işledi. O zaman demek ki kulun meşiyeti ve kudreti Allah'ın azim meşiyetine, kudretine galip geldi olur. Ya e bu da küfürdür. Ve kullu meşiatı taht meşiyeti'l lehü teala ve iradetihi. Bütün meşiyetler. Tamam, bütün meşiyetler istisnasız diyor. Hepsi nedir? Allah'ın azim meşiyeti ve iradeti iradesi altındadır. O zaman bütün meşiyetler yani ister bu meşiyet hayır bir şey istenilsin ister şer istenilsin. Tamam. Hayır meseleler zaten konedilmiyor edilmiyor. Yani ulema hayır salih amelleri kon etmez. Niçin? Çünkü salih amellerde ihtilaf yok. İhtilaf nerede düşmüştür? Maasiyetlerde. Çünkü Mutezile ihtilafın da sebebi ne? Çünkü Mutezile günahları Allah azze ve celle nispet etmez. Ha şimdi ehl-i sünnetin davası ve eş'arili maturidilerin de davası ve dediğim gibi yani bu konuda en çok mücadele veren eş'arili maturidiler onlar ne diyorlardı? Hayır diyorlardı, diyorlardı masiyetleri de Allah Azze ve Celle emreder. Tamam masiyetleri de irad eden Allah, masiyetleri de emreden kevni emri olarak Allah Azze ve Celle'dir. Böyle olma mecburiyetini çünkü Allah'tan başka halik yoktur. Tamam, dolayısıyla burada da diyor yine bütün meşiyetler Allah'ın azıbın meşiyeti iradesi altındadır ve kâle ta'ala ve mâ yaşa Allah fethabete enne kulle meşiyetin tahta meşiyeti Teala ta bütün meşiyetler Allah'ın azıbın meşiyeti altında yani dahilindedir ve li enne Allah'u ta'ala alime min ve iblise el -kufra. Allah azze ve celle fer'an ve İblisten aleyhim ve Allah onları lanet edesin küfürü bildiği için Tam onlardan küfürü küfür işleyeceklerini biliyordu. Dolayısıyla onlar için küfürü irad etti, istedi ve onu emretti. Tamam. Feleukul ne desek ki bî ennehu lem minhum el küfre ve lem yeşâ. Tekûn irâdetuhu bi hilâfi Allah azze ve celle onların küfrünü, yani iblis ve Firavun'un küfrünü, küfür işlemelerini ve işte musibetlerini istemedi dilemedi, irade etmedi desek, o zaman ne, ne demiş oluruz? O zaman iradesi ilminin muhalifinin muhalif, yani hilafına vakı olmuş olur. Çünkü biliyordu. Tamam ilmi, İslam fırkaları artık hepsi ispat ediyor. Değil mi? İlk kaderiyetül ula ispat etmiyordu. Zaten o umumen ic, icman tekfir edildi. Lakin ondan sonra ikinci kaderi, yani mutezile Allah'ın ezel ezeli ilmini ispat ediyor. Ve mutezile de diyor ki Allah Azze ve Celle iblisin ve ferahunun küfür işleyen yani küfürlerini biliyordu. Bildi. Eğer şimdi dersek ki Allah Azze ve Celle evet onların küfürlerini biliyor, bildi biliyordu. Lakin onların küfürlerini irade etmedi. O zaman ne etmiş olur? Allah Azze ve Celle bildiğinin hilafına bir şey irade etmiş olur. Tam bilgisinin hilafına bir şey irade etmiş olur bilgisinin hilafına bir şey istemiş olur dilemiş olur Allah Azze ve Celle e bu da o zaman ne olur diyor bu bu bilgi yani bilgisinin hilafına bilgisiz amel etmiş olur tamam bilgisiz amel etmiş bu da nedir bu cehalettir bu sefilik sefahettir e bu da Allah Azze ve Celle cahillikten ve sefilikten münezzehtir. münezzehtir tamam dolayısıyla eğer böyle desek tekûne irâdetuhu bi khilâfi ilmihi ve hezele yecûs. İradesi Allah'ın azından iradesi ilmine ilminin hilâfına vâki olur. İlmine muhalif vâki olur. Ebu da caizdir. لِأَنَّهُ اِذَا بَطَلَ الْاِلْمُ بَقِيَ Çünkü ilim min olmadığı yerde ne olur? Cahillik, sefihlik olur. وَاللَّهُ تَعَلْمُونَ اَنَّ سَفَهِ وَالْجَهَمْ Tamam, burada ilimle irade arasında zorunlu ilişkiyi yani şey diyor e, işaret ediyor yani. Yani Allah azze ve Celle meydana gelecek olan şeyleri biliyor. tam dolayısıyla o bilgisine göre de irade edecek elbette. Tamam ama şimdi mesele nerede? Hani bu hangi iradeyi burada kastediyor? Enne sefi muin rahimullah. Yani burada bahsettiği irade hangi irade? ha? Yani Allah Azze ve Celle her bir mahlukatın ne ortaya koyacağını, ne yapacağını biliyor. O bilgisine göre irade ediyor. Bu hangi iradesidir? Kevni. kevni iradesi. Tamam Bu kevni iradesi. Elbette öyle irade edecek. Çünkü nelerin nasıl vaki olacağını biliyor Allah Azze ve Celle. Şimdi eğer bu bilgiye muhalif, yani senin böyle yapacağını biliyor Allah Azze ve Celle. Ama Şimdi eğer desek ki evet sen böyle yapacağını biliyor lakin yine de senin böyle yapmanı irade etmedin. O zaman Allah Azze ve Celle bilgisine aykırı irade etmiş olur. Artı birincisi ikincisi bir de o zaman benim iradem Allah Azze ve Celle'nin iradesine galip gelmiş olur. Ha, ikisi de ne? Yani o zaman iki, iki halede ispat etmiş oluyorsun. Yani hem birincisi Allah Azze ve Cahilliğini haşa ispat etmiş oluyorsun. İkincisi de Allah Azze ve Celle'nin acizliğini haşa ispat etmiş oluyorsun ki ikisinden de Allah Azze ve Celle Müzde münezzehtir. <gülüyor> tamam anlaşıldı mı bu? O zaman burada ne? Bu yani kavni iradesi neye göre Allah Azze ve Celle'nin irade sahibi? Yani ilmiyle tabii ki. Çünkü senin ne yapacağını biliyor. Ve bütün mahlukatın, bütün alemin nasıl yani nasıl ee, neler nasıl vaki olacağını biliyor. Nasıl hadis hadiseler nasıl gerçekleşeceğini biliyor. Dolayısıyla ona göre de, de öyle de irade ediyor. Öyle de irade ediyor. Dolayısıyla burada وَهَذَا بِخِلَافِ الْاَمْرِ Bu da niye? Bu emre muhal, Yani bu emirden farklı. Bu emirden kastettiği nedir? Şerî emri. Tamam. Yani kada, evet kada ne demek? Yani kada emara manas manası, lakin o da maksud nedir? <gülüyor> keuni emri, evet, keuni emri, keuni hükmü. Tamam? Hmm. Kadardan maksud odur. Ama emir burada nedir? Şer'i emir. Onun için diyor ki: "Ve hada bi hilafil amri, liannahu min Allah Teala en la ya'mura Allah azze şeri emretmez yani şer an emretmez. "Kâlallahu Teala: Kul inna Allah la ya'muru bil Yani zina ve Kur'an-ı la yuhibbu'l fesad." Tamam o zaman burada Ebul Münev Nesafi e ne diyor? İki emri iki iradeyi ayırt ediyor. Yani bir keuni iradesi var. Keuni emretmesi, keuni hükmetmesi var. Bir de şer'i irade etmesi, şer'i emretmesi şer'i hükmetmesi var. Tamam. O keuni emretmesi muhabbetine, rızasına Iste, isteğine o manada şer'i manada isteğine dilemesine bağlı değildir. Yani Allah Azze ve Celle şer'i emri sadece buna bağlıdır. Yani şer'i emri nedir? Yani Allah Azze ve Celle'nin sevdiği, senden istediği yani şer'i manada istediği razı olduğu bunları şer'an ister, irade eder. Tamam. Anlaşıldı mı? Sonra diyor ki Saiduddin Taftazani rahimullah Şerhü'l-Akâid Nesafiyye. Necmüddin'in akidesi, Akâidü'n-Nesafiyye'nin şerh şerhi biliyorsunuz bu meşhur. Hatta yani Maturidi akidesinde eee en yani meşhur kitap Taftazani'nin şerhi. <gülüyor> etftezani rahime ismi masud ibn umr vefatı da 791'dir şöyle diyor fa in qil la ma'na li kunul abdi failen bil ikhtiyar illa yani ozman kulun ihtiyari ile fail olmasın manası yoktur illa kunuhu mujidan li af'alihi bil qasd wal irade an zaman böyle bir söz demenin manası olur kul ihtiyarı ile faildir. Demenin manası ne zaman olabilir? Eğer sen kul için kastıyla kendi kastı ve kendi iradesiyle icat etmeyi, mucit olduğunu ispat edersen, o zaman bir manası olur. Niye o zaman bir manası olur? Çünkü o zaman etki ispat etmiş olursun. Evet, o zaman etki ispat etmiş. Eğer dersen ki evet, kendi iradesi, kendi kastıyla icat edendir, o zaman etki ispat ettin, e o zaman teklifi de ispat etmiş olursun, o zaman gerçekten hakikaten failidir diyebilirsin o zaman ancak manası olur, denilirse diyor, niçin وَقَدْ سَبَكَ اَنَّ اللّٰهُ تَعَالَى مُسْتَقِلٌ بِخَلْقِ الْأَفْعَالِ وَإِجَادِهَا veyahut yani bu sabit, bunda ihtilaf yok Allah subhanahu ve teala kulların halkında ve icadında müstakildir lumun o mallumun en el makdur vahi de la yat hulu tahta kudreni makdur yani makdur o kudretin vaki olduğu mahal Tamam ha o yani fiil fiil o da malumdur yani bir birmakktrun iki mustakil kudretin yani iki Mustakil Kudret bir makdurda vaki olmaz Değil mi? İki mustakil kudret. Bir maktur yani. Bir maktur fiil. İki tane mustakil kudret. Yani iki kadir var. Bu iki kadirin bir mahalde vaki olması veyahut da bu iki kadirin bir mahalde etkili olması bu da mümkün değildir. O zaman ne? tam tekrar şey edelim. Yani birincisi sen eğer kulun fail olduğunu, kendi ihtiyarıyla fail olduğunu ispat ediyorsan bu ne zaman ancak manası vardır diyor şüphe yani itiraz eden bu ancak ne zaman manası vardır eğer sen kul için kendi eradesi kendi kastıyla de icat, ha, icat ettiğini ispat, ispat edersen bunu kabul edersen o zaman bir manası vardır. Tamam şimdi eğer buradaki müşküle ne böldersek e biz biliyoruz ki hakikaten mustakil kadir yani fiilleri halk etme, icat etme Kime maksustur? Allah Azze Hoca maksustur. Allah Azze Hoca bu icat etmekte, halk etmekte mustakildir. Bu kudret ona maksus. Tamam. Bu bir. İkincisi ama şimdi eğer kulun da icat ettiğini söylememiz gerekiyorsa ki kendi ihtiyarıyla hakiki fail olsun. O zaman şimdi hangi muşkule vaki? O zaman bir makturumuz var. Yani kudretin vaki olduğu mahal makdur. Müf'ul. Tamam. Yani bizim konumuzda ne? Fiil. Efil fiil o zaman iki tane yani kadir, iki tane kudret ispat etmiş olacağız. E bu da müstahil diyor. Tamam o zaman yani karşı taraf diyor ki sizin demek istediğiniz, sizin ispat etmeye çalıştığınız bu mümkün değildir. Ha buna ne deriz diyor? Deriz ki la fi bir. O zaman ne diyor? Saduddin diyor ki, Rahimullah yani birinci bu söz boş bir söz değil. Yani bu itiraz boş bir itiraz değil. Gerçekten öyle. Tamam gerçekten öyle. Yani eşarilerin dediği gibi evet kul kendi iradesiyle amel etmiştir. İşte bunun ötü mükelleftir. Ama iradesi etkisizdir. Bu makbul değil bu söz. Bu makbul değil. Çünkü sen iradeyi etkisiz kılman demek kudretsiz kılmandır. E o zaman mükellef olması da mümkün değildir. Tamam. Yani o zaman bak burada birincisi evet Teftezani Rahimullah yani evet bu itiraz güçlü bir itiraz yani. Yanlış bir söz değil. İlla ennehu lemme thabete. Şimdi ancak ne? Bu durum burada. Ve burada Teftezani Rahimullah çok insaflı yaklaşıyor meseleye. Tamam hak gerçekten yani insaflı ve gerçekten yani e, haddini bilen birisi olarak yaklaşıyor diyor ki, illa ennehu lemme thabete bil burhan ennel hu Allahu ta'ala birincisi yani apaçık kesin kat'i delille sabit olan nedir halik Allah'tır azze hoca ve biz zarureti li qudretil abdi ve iradetihi madhale ve zarureten de biliyoruz ki kulunda yani o vaki olan fiilde bir payı var yani niçin zarureten biliyoruz Herkesin yakinen yaşadığı bu. Tam çünkü sen kalkarken karar veriyorsun. Yani ya kalkacaksın ya kalkmayacaksın. Şu bardaktan su içeceksin, içmeyeceksin. Tam bu zor, yani her her insanın zorunlu olarak yani tecrübe müşahed ettiği bir şey bu. Yani karar alması, ihtiyarıyla amel etmesi. Birincisi yani aklen sabit, zorunlu olarak ikidenen naklen de sabit. Çünkü Allah azze ve celle de, fiili failine nispet ediyor hakikaten. O zaman, yani bu da zorunlu olarak bunu da biliyoruz. Kulun bir kulun kulun kudretinin ve iradesinin bir payı var yani o fiilde. Ve aute fi ba'dil af'ali bazı fiillerde ki hareketul batşi dunel ba'dike hareket Evet. Bir fiilde işte mesela işte vurmak gibi fiillerde bir etki var. Kulun bir etkisi, bir ihtiyarı var. O yapıyor ama mesela titremekte Kul bunu kendisi irade etmeden, bu kendiliğinden meydana geliyor. O zaman bak iki farklı fiil var, iki farklı fiil türü var ve herkes bunları müşahede ediyor. Ve o fiil türlerinin birisinde senin bir kararın var yani, bir tercihin var. <gülüyor> o zaman, bak burada şimdi ya zaten yani bütün insanların ortak algıladıkları ve ortak bildikleri bir şey. Yani her kul bir fiil işliyor ve yani her fiilleri değil ama bazı fiiller var. Bunlarda işte kendisi karar alıyor, kendi ihtiyarıyla yapıyor. Ama aynı zamanda diyoruz ki her şeyi yaratan Allah'tır azze ve celle ve bizim fiilimiz de yaratan Allah azze ve celle. Ha o zaman şimdi burada bunu nasıl bir araya getireceğiz? İhtacna fi'n-naqdî an hâzâl O zaman biz bu yani bu iç, içinden çıkamadığımız ha bu müşkiliyi halletmek için, işte bu müşkiliyi gidermek için neye ihtiyaç duyduk? İlal qavli bi enne Allahü Teala khaliku kulli şey vel abdu kâsibu O zaman biz yani böyle deme mecburiyetine kaldık. Evet her şeyi yaratan Allah'tır aziz ve celle. kul da nedir? Kesbedendir. Buna deme mecburiyetindeyiz. Ve tahkikuhu ve tahkiki nedir? Enne Sarf el abdi, kudreti ve iradesi ile Fâli kesbün, kulun, o kudretini ve iradesini, ha sarf etmesi, o nedir kesbîdir, ve icadullah ve icadallahü Teâlâ Fâile, aqibə zâlikâ, halkû, o da nedir? Yara Yani Allah'ın azze ve celle'nin icat etmesi icat allah taala fele bu fiil icat etmesi akibedalikam vaktika dedin yani istiyorsun. bu ha, bundan sonra nedir halktır. O da halktır. O zaman vel vahidu dahilun tahtı kudretaini. O zaman burada bu makdur tek bir makdur yani fiil iki kudret altına girdi. Yani burada iki kudret etkili oldu. Lakin bi jihhetayn muhtelifetayn iki farklı muhtelif cihetten ama fel fe'lu meqdurullahi teala bi jihhetil icat Fiil nedir Bir cihetten Allah azze ve celle'nin yani kudreti orada vaki oldu etkili oldu hangi cihetten icat cihetinden ve jihhetil icat ve meqduru'l abdi bi jihhetil kesb ama aynı zamanda o kulun da kudretinin vaki olduğu, mahal oldu. ama hangi cihetten? Kesbetme cihetinden. Ve hâzel qadrû minel ma'nâ darûriyûn. İşte bunu, bu zorunlu. Niye zorunlu? Evet çünkü evet her şeyi yaratan Allah Azze ve Cel. Hiçbir şey Allah'ın azze'nin yani yaratılışı haricinde dışında değil ki her şey Allah tarafından yaratılmıştır. Ama aynı zamanda biz aklen ve naklen zorunlu olarak biliyoruz ki kulun bir ihtiyarı var, bir iradesi var. O da sabit. E o zaman ne dememiz gerekiyor? O zaman burada bir fiil var. O fiil bir cihetten, yani Allah Azze ve Cenin icat ettiği bir şeydir. Bir cihetten de Allah'ın kulun kesbettiği bir şeydir. Tamam. Ve bu, bu yani bu maney, bu bu maneyi ve buraya kadar varmamız zorunludur. Bu inlem nektir ale az Bundan fazlasına ama muktedir yok ve değil. Muktedir değiliz. Bundan fazlasına muhtedir değiliz. Fi tercihsi İbârâtı Mufsiha. Yani bunu daha açık, daha net, daha anlaşılır bir şekilde ifade etmemiz, tam bundan fazla getirmemiz mümkün değildir. An takbiki Kâinü Ferîl Abdî bi halkî Allah Teala ve Ejâdîhi mâ mafîhi l-Abdî min al-Qudrat ve al Yani bu baksi bu kadar izah edebiliyoruz. Bundan fazlasını da izah edemiyor, getiremiyoruz. Tamam? Yani kulun bir ihtiyaarı var iradesi var, bununla amel ediyor ve bununla kesbediyor yani, bununla kesbediyor ve bundan ötürü mükelleftir ve ahirette de bunun karşını görecektir ama bunu yaratan da yine kimdir? Allah'tır icat eden yani, icat eden yine Allah'tır aziz ve ha bundan fazlasını bu bahiste getiremez burada teftezani rahimullah duruyor yani burada duruyor ve diyor ki bundan fazlasına gücümüz yetmez ve bu çok insaflı ve ha, ve bu yani e, hakikaten yani samimi bir meseleye bir yaklaşım. O zaman şimdi anlaşıldı mı? Yani şimdi o zaman maturidiler aynı eşariler gibi yani kespi ispat ediyorlar. Diyorlar ki kulun iradesi ihtiyarı vardır, muhayyerdir ve fiilleri kesbeder. Onlar da buna kesp ismini veriyorlar. Tamam. Şimdi ama muşkile yine nerede? Asıl muşkile nerede? Şimdi bu irade işte etkili mi değil mi? Çünkü işte muşkile o makdurun üzerinde vaki olan kudret. iki kudret ispat ediyorsun sen. Şimdi bu iki, iki bu muşkileden eşarıyla nasıl çıktılar? Ya da cumhuriyet eş cumhuri nasıl? Etkisiz, etkisiz dediler. Yani. Dediler ki evet burada bir kudret var. Kulun kudreti var. Lakin bu kulun kudreti nedir? Etkisiz. Etkisizdir. Ha şimdi bunu zaten Ebu Hasan'ın el-Eş'ari rahimehu bunu kimden aldı bu görüşü? Ha, İbn Kullab'tan aldı. Şimdi kendisi zaten ibanesi artık bu kesb meselesini hiç bahsetmez. Dolayısıyla yani bu konuda yani söylenen nedir? Ebu Hasan el-Eş'ari rahimehu Allah bu kesb görüşünü ha terk etti. Yani bu manadaki kesb görüşünü ve zaten bunu da Erşar ile işlediğimizde zaten gördük. Yani bütün ima, bu meselenin bütün büyük imamları da bu görüşten ayrıldılar. Ya kimisi kespten ayrıldı, dedi ki etki vardır. İşte Cuvayn'in etki ispat ediyor ama yani bunun teselsül sebeplerinin teselsülü daimde ispat ediyor. Veyahut da işte Razi Kesb'i, Kesbi yoktur diyor. Tamamıyla Allah'ın azzevcüğün iradesi var. Sadece diyor o cebri ispat ediyor. Bakileni dedik ne etti? Bakileni bir orta yol tutuyor. ne diyor ki kulun kudresi, kudreti vardır. Tamam ama ne? Ha, fiilin aslında değil. Çünkü fiilin asliyano o eylem umumen nedir? Onda etkisi yoktur. Kulun kudretinin etkisi yoktur o Allah azze ve celle tarafından icat edilmiş onun tarafından Allah tarafından ihtisas edilmiştir. Ama o fiilin etki yani sıfatını etkiledir. Yani fiil fiilin meydana gelmesi, hareket olması Allah azze'nin halkıdır. Lakin o fiilin masiyet veyahut da itaat olması yani vasfı fiilin vasfında kulun kudretinin bir etkisi vardır. Ha bu etkisi olduğu için, etkili olduğu için mükellef. mükelleftir. O zaman teklifi ispat etmek için bunu yapıyor. Yani bu görüşten ayrılmasının sebebi ve böyle görüş ortaya etmesi sebebi kulun mükellef olduğunu ispat edebilmek. Ha o zaman dedik ki o zaman meş, mesele evet burada bir etki o zaman ispat ediyor. Lakin yine iş nereye dönüyor bu etki müstakil mi değil mi? Ha şimdi maturidiler buna benzer bir yol izliyorlar. Da, maturidiler de yani Bakillani'nin mezhebinden gidiyorlar asla. Tamam. Ha bunu yani o irade işte o ihtiyar, tamam o ihtiyarı maturidiler nasıl ifade ediyorlar? Diyorlar ki şimdi Ebu'l-Mü'nene sefirahı tepsilatü'l-edillesinde 896. sayfasında diyor ki وما يخترعه فيه yani ve ma yehtari'uhu yani Allah azze ve cel Allah'ın azzın icra ettiği nerede fihi yani fil ef'a u fil fil amel yani amelde filde fil fili amelde filde de ettiği bihtiyari al abdi zalika yani o zaman icra ettiği amel kulun ihtiyarı ile yani Allah azu icra ediyor o ameliyen yani, yani var ediyor. Ha, halk ediyor, icat ediyor. Bi ihtiyar abdi deliki yani o da kulun ihtiyarı var. Ve lehu aleyhi kudretun yani kulun o amel üzerinde ne var? Kudreti var. Yani kulun ve yani lil abd. Kulun ne? Aleyhi yani o amel üzerinde nesi var? Kudreti var. Ve aleyhi kudretun. Fa'ether taalluq kudreti bihi kevnehu fe'lan. O zaman ne ediyor? Fa'ether etkiliyor. Tabii bir etki var ediyor. Ne? Taalluqu kudretihi kudretinin, kudretil abd kulun kudretinin bihi yani bi mahallil kudra. Yani o kudretin mahalli. Tam kudretin vaki olduğu mahal. Kudretin vaki olduğu mahal ne bizim bakışımızda fiil, fiil. Ayva, fiil. O zaman o kudretin yani kulun kudretinin taalluku etkiliyor. ni etkiliyor? O kudretin vaki olduğu mahalli yani fiili kevnehu fiilen. Yani onu fiil yapan ne? Kulun kudreti. Diyor tamam. Yani o kulun kudreti ama bu hangi fiillerde böyle? Allah azze ve oca ihtira ediyor ve kulunda ihtiyarı var. Bundan önce diğer kısımlar geçiyor onları getirmedi. İşte onları okumuyoruz. Tam bizim baksimiz bu yani şahit burada. Allah Azze ve Hüseyin ihtira ediyor o ameli fiili lakin o da kulun ihtiyarı var. Yani ihtiyarı fiiller. Tam burada bakıyorsan ki fiiller? İhtiyarı fiiller. Şimdi ihtiyarı fiillerde kulun kudreti var. Tamam şimdi o kudret mahalle o kudretin mahaline taalluku neyi var ediyor? O işte o kudretin Mahallinin fiil oluşunu var ediyor O zaman fiilin Fiil olmasını etkileyen Nedir diyor Kulun kudretidir Yani kulun kudretinin ona taalluk etmesi Tamam fiili var eden Fiili oluşturan Fe Teala teala muhtari'an Fi'le'l-abdi Behtiyârihi Allah azze ve celle o zaman ne Muhtari'an fi'le'l-abdi yani kulun fiilini ihtira ediyor yani var ediyor icat ediyor ihtisas ediyor halk ediyor bi onun ihtiyarıyla kulun, kulun ihtiyarıyla ha bi ihtiyari, yani bi alpt kulun ihtiyarıyla hatta bunu izah ediyor diyor ki laule eğer kulun ihtiyarı olmasa wa kastu kastu yani onun o fiili iktisap etme kastı olmasa Lema خَلَقُ اللّهُ تَعَالَ فَأْلَنْ Onu, onun için fiil olarak yaratmazdı. Tamam. Anlaşıldı. Allah subhanahu ve teala ihtira edendir. Lakin neyle ihtira ediyor? Kulun ihtiyarıyla ile ihtira ediyor. Eğer şayet kul ihtira, ihtiyar etmemiş olsaydı, eğer kul o fiili kastetmemiş olsaydı, yani fiili kesbetmeyi kastetmemiş olsaydı Allah azze ve celle de ona o fiili ya. yaratmazdı. O zaman bak burada tertip var. O tertip işte yukarıda, Teftezan'ın sözünde, وَاِجَادُ اللّٰهِ تَعَالَ الْفَعَلَ اَق۪يبَ ذَٰلِكَ diyor ya, o zaman ne bak, burada bir tertipten bahsediyorlar maturidiler. Maturidilerde burada bir tertip var. Evet. tam bu şey devam ediyoruz daha net anlaşılıyor. فَاَثَرُ kudretihi yani o kulun kudretinin etkisi <gülüyor> kulun e, kudretinin etkisi nedir? kevnu zâlikel muhtarai o ihtira edilmiş olan ihtira edilmiş olan ne? Allah fiil. azri tarafından yaratılmış o fiil, fiil. tamam. O nedir? fe'len <gülüyor> yani o kudretin etkisi nedir? O fiilin o muhtara olanın, ihtira edilmiş olanın kulun fiili olması. Anlaşıldı? Evet. Kulun fiili olması. O zaman yani kulun o fiili, kulun fiili yapan nedir? Kulun i̇şte, onu kudreti. Işte, Onun, kulun kudreti kulun kudreti evet. Kudreti işte burada nedir? İnşallah gelecek. O zaman burada bir tertip var. Ha, anladın mı? Burada bir tertip var. Yani burada şimdi Ebu'l-Mu'in en-Nesif ve sadece işaret ediyor veyahut da onu yani biraz izah ediyor. İnşallah daha açık sözler gelecek. Yani o zaman burada bir ilkin kulun bir iradesi var. İradesi ne yönde? Yani o fiili kesbetme yönünde bir iradesi var. Ha o iradenin varlığı, o, o işte o kudret, o kudretin vaki olduğu mahalli fiil yapıyor. O fiile de ne diyor Allah Azze ve Celle? O kul için yani o mahalli daha doğrusu kul için fiil olarak yaratıyor. Niçin yaratıyor? Çünkü kul onu istedi. istedi. Yani evvelinde o zaman kulun isteği var. Evelinde kulun isteği var. O istek var olduğu için Allah Azze ve Celle ne etti? Ne diyor? Yaratıyor. O fiili yaratıyor. Tamam. O zaman bir tertip var burada. İlk gelen kulun iradesi kesbi ardından da Allah Azze ve Celle'nin yaratması geliyor. Tamam. Yani bu ana fikir bu. Ha Bu şimdi ne demek pekala? burada Maturidiler ne demek istiyorlar? <Gülüyor> i̇şte bu Maturidilerin ispat ettiği cüzi irade. Yani burada o şeyin e, Ebu'l-Mu'ine Rahimullah'ın o bahsettiği kulun ilkin kastetmesi, irade etmesi, ha of kesbe yönelik bir az bir iradesi olması o işte Maturidilerin cüzi irade olarak tabir ettikleri. Ha şimdi bunu da Biraz daha şuradan anlıyoruz. El Hasan İbnül Muhsin İbn Abdül Muhsin El Hasan İbn Abdül Muhsin Raddu't-Bahiyesinde şöyle diyor. Raddu't-Bahiyye 26 27. sayfasında Ebu Azbe ile meşhurdur. Vefatı 1172'de. وَالْكَسْبُ إِنْدَ الْمَطُرِيدِيَّ Maturidilerdeki kesb nedir? كَمَا قَالَ النَّسَفِيُّ فِي الْاَتِقَادِ اَفِي الْاَتِمَادِ فِي الْاَتِقَادِ الْاَتِمَادُ فِي الْاَتِقَادِ bir kitab var. Şerhul Umda Ebu'l-Barakat el-Nasafibu Ebu'l-Barakat Vefatı da 710 Ebu'l-Barakat Rahimullah Şerhul Umda Kitabın ismi Şerhul ama işte el-i'timadü fi'l-i'tiqat le meşhurdur. El-i'timadü fil ile meşhurdur. Ha şimdi orada diyor ki neseferahimullah Ebu Azm azbani nakline göre diyor ki kesp nedir? Kesp hu sarful kudreti ila ahadi'l-makturayn kespludur. Kesp nedir? Kudreti maktu iki makdurdan birisine sarf edilmesi. İki makdur nedir? Yani iki mümkün. Yani ya yapacaksın ya yapmayacaksın. Ha o zaman o yapma yapmaya yahut da yapmamaya doğru yönlendiren kudret işte o nedir? Kesptir. Kesp işte o kudrettir. Pekala önemli olan şahit muhalene vahhu ve gayru mahluk. Mahluk değildir. Vahhu gayru mahluk. Osman burada şimdi ne diyor? Yani kesp orada bir kudret var. Kudretten bahsediyor. Ve o kudret seni yapıp yapmamaya yönlendiren kudrettir. Yani ihtiyarındır. O ihtiyar ise nedir? Mahluk değildir. Mahluk değildir diyor. Bu şimdi bir Yani O zaman ne? O zaman mahluk değilse o zaman nedir? Harik. Harik olması lazım. O zaman aslında bu sözde yani şimdi bu söz zahiriyle ne ispat ediyor? Mustakil bir kudret ispat ediyor. Yani Allah Azze ve Celle'nin yanında mustakil ondan bağımsız bir kudret ispat ediyor mahluk değildir diyor. Ha peki yani niye mahluk değildir izah ediyor ki li enne jami'a ma yatawaqqafu alayhi fi'l al-jawarih min al-harakat wa kadh al-tuluk allati hiya af'al al-nafs min al bi la li Niçin bunlar yani niçin bu kes bu kudret mahluktur? Çünkü yani cevarih bedenin fiilleri hepsi ve o bedenin fiilinin mevkuf olduğu yani hareke yani beden fiil beden fiilleri bedenin fiilleri nedir yani harici olan vakada yani meydana gelen o eylemler hareket işte ve batininde ona bir meyil işte bir ihtiyar bir gerekçe ha o fiili meydana getiren gerekçeler bunlar hepsi nedir bunlar hepsi mahluktur çünkü bunlarda kulun kudretinin hiçbir etkisi yoktur diyor. La thiereli kudretil abdi fihi. Yani bunlarda kulun etkisi var mı? Yani eylemli meydana getirir, gelmesine bak. Yani o harekette ve o o hareketin meydana gelmesi için o nefsi nefisteki o fiiller, yani meyletmesi, işte ihtiyar etmesi hatta burada diyor. İşte onun bir gerekçesinin var olması, yani onun onun meyli, o meyli işte eden. Bunların hepsi diyor, bunlar nedir? Bunlar hepsi mahluktur. Tamam, bunlar mahluktur. O inna mahalle kudretihi yani kulun kudretin mahalli nedir? Sadece şurasıdır diyor. O inne mahalle kudretihi azmuhu. Onun azmidir. Tamam yani kulun kudretin mahalli azmidir. O azmine akibe halkı Allah Teala hadi umur yani bu işleri yarattıktan sonra azmetmesi akibe halkı Allah Teala hadi umur, fi baatini yani kudre aslen ne? Ma hayne? O inne ma mahal kudreti azmuhu fi baatini yani kendi baatınında, kulun kendi baatınında var olan azmi azmen musammiman bila taraddudin wa tawajjuhan sadıkan lil fi'l yani onun kulun şimdi burada neyi iz izah etmeye çalışıyor o kudreti o kesb olan kudreti tam? o kesb olan kudret diyor bu mahluk değildir nasıl yani mahluk değil çünkü kulun kudretinin mahalli sadece azminden ibarettir id Tam o azmi nedir? Batinidir. Yani batininde o kat'i, kesin, tereddütsüz ve o fiile tam bir samimiyet içerisinde ve bir tamlık içerisinde yönelişi yani azmetmesi. Onun kudreti odur. Ha Bu kudret bu mahluk değildir. Diyor bu mahluk değildir. Tam bu azmi yani. Fiili is talep etmesi, fiili işlemi azmetmesi o işte o mahluk değildir. Ha, ama onun dışında o fiil eylem olarak, yani fiilin meydana gelmesi için gerekli olan şeyler, yani o hareket, işte içinde, yani yine bir bir meyletmesi, işte bir ihtiyar sahibi, bunlar hepsi ne diyor? Bunlar hepsi mahluktur. Bunlarda kulun etkisi, kudretinin etkisi Yok. yoktur. O zaman burada bak iki şey ispat ediyorlar. Yani bir, kulun özünde, özünde bir dakik bir mana var, o o fiile o kulu o fiile yönlendiriyor. Tam o o fiile değil de bu fiili işlemeye yönlendiriyor. Ha bu mahluk değildir diyorlar ama bu yine ne? Bu büyük bir küllün içerisinde o küll ise nedir? O mahluktur. İşte bunun neyi ifade ediyorlar? İşte bir külli irade ve cüz'i irade. Yani cüz'i irade o külli iradenin dahilinde. Ha külli irade nedir? Mahluktur. Tam irade mahluktur. Lakin cüz'i irade nedir? O mahluk değildir. Yani aynı Bakillani'nin rahimullah'ın an yani o fiilin kulun kudreti fiilde etkili değildir. Fiil umumen lakin fiilin cüz'ünde yani sıfatında etkilidir. Ve burada etkiyi de ne ispat ediyorlar? Maturidiler etkiyi ispat ediyor. Tamam. Onun için mahluk değildir diyorlar. Mahluk değil dememez yani mecburiyetinde ki o etkiyi orada ispat edebilsin. Ama tabii şimdi mahluk değil deyince o zaman işte ayrı bir muşkuleyle baş başa kalıyor. İnşallah gelecek. Zaten siz de anladınız. Ha şimdi bak diyor ki فَاِذَا فَاِذَا وَجَدَ الْعَبْدُ ذَلِكَ الْعَزْمَ Eğer bu azmi kul bulduğu zaman yani kulda bu azim meydana geldiği zaman خَلَقَ Allahu تَعَالَ لَهُ O zaman Allah azze ona fiili yaratır. Yani eğer kulda bu azim meydana gelmiş ise eğer bu azim var ise kulda o zaman Allah Azze ve Celle fiili yaratır ama eğer kulda azim yok ise Allah Azze ve Celle de o fiili yaratmaz. yaratmaz yani etkili yani o kadar etkili ki Allah Azze ve Celle onun varlığıyla yaratıyor onun yokluğuyla yaratmıyor o zaman burada şimdi neticede yine bak neticede fiil evet fiil umumen yaratan Allah'tır Azze ve Celle Lakin fiilin meydana gelmesini sağlayan asla yata sebep nedir? O azimdir. Tamam azim illet. Hatta bunu kendileri illet olarak illetün mucibe olarak ifade ediyorlar. O fiilin meydana gelmesini icap eden illet o azim. Tamam. O azimde de kul nedir? Hürdür. İşte oradan hür irade geliyor. O, o azimde kul nedir? Hürdür. Tamam orada hür olduğu için, muhayyer olduğu için bağımsız olduğu için yani aslen müstakil olduğu için öyle demiyorlar ama müstakil olduğu için bundan ötürü de nedir? Mükelleftir. Bundan ötürü de yani e, yaptığı salih veyahut da işte e, şerh amellerinden ötürü karşılığı hak eder. Anlaşıldı mı bu? feyekûnu men suben min haythu ve haraka Allah Azze ve Celle şimdi bu nispet edilir. Ne yönden Allah Azze'ye nispet edilir? Hareket. Çünkü harekettir. Yani ev fiil hareketten ibarettir. Bir eylemden ibarettir. Yani hareket bak meydana gelen bir şey, değil mi? Hareket hudustur yani. Fiil hudustur. Dolayısıyla bu yönüyle Allah Azze'ye nispet mensuptur yani nispet edilir. O yaratmıştır. O mensuban ila'l abdi min haythu huwa Şimdi masiyet bahsi olduğu için yani zina yani ona nispet kula nispet edilir ne yönden bak fiil olarak değil bak dikkat edin ibareler boşuna böyle değil yani boşuna böyle demiyor. Yani kula o zaman ne yönüyle mensup nispet ediliyor fiil yönüyle değil bak çünkü fiil fiili meydana getiren birçok şey var. Burada bak yani bir fiili zina yapan nedir bak aynı eylem sen bir erkek bir kadınla birleştiği zaman. Eylem aynı eylemdir. Neye göre pekala değişiyor? Sıfatına göre değişiyor. safına göre değişiyor. Bak aynı eylem bir halde nedir? Helaldir ve ibadettir, ecri var ve sen onu asla zina olarak isimlendirmesin. Ama aynı eylem, aynı eylem başka bir halde nedir? Zinadır. Yani masiyettir. O zaman işte orada bak fiil aynı, hareket aynı, eylem aynı. O eylemi meydana getiren sebepler de aynı. Hareket yani o insanın hem dışında, haricinde hem de dahilinde. Sadece o fiili o fiilin ayrıden nedir? Sıfatı o sıfatı vasfı. Yani senin temelde o fiili kesbetmeye sebep olan azmin yani. Tamam o değişiyor. O farklı onu kastediyor. Dolayısıyla şimdi kula nispet edilen nedir? İşte onun zina vasfını taşıması. O ona nispet edilir. Fiil değil. Çünkü fiil yaratılmıştır. Fiil mahluktur. O eylem. Anladınız değil mi? Evet. Eylem o Allah Hazretleri yaratmıştır. Lakin eylemin vasfı, evet o kula nispet edilir. Zina oluşu, evet o kula nispet edilir. Şimdi eğer masiyet yani minel asnaf illeti yakunu bihel fe'lu masiyeten ve ala min vali zelike aynı bunun gibi İtaatlerde böyle, taat. taatlerde, itaatlerde böyledir. de böyledir. mesela. Tekunul ef'alü leti hiye hakikatu ve mensubetin illallahü te'ala min haythu hiye hareket. Hareket olma namaz da öyle diyor. Hareket olma itibari nedir? Allah azze ve mensubtur. Yani o hadis eylem Allah azze ve yaratmıştır. Lakin ve ilel abdi min haythu hiye salatun namaz olma hasebiyle kula nispet edilir. Tam Yani vasfı itibarıyla Namaz olma hasabıyla vasfı itibariyle kula mensu nispet edilir. Dolayısıyla o fiili işleyen de nedir? Yani fiilin nispeti de bundan ötürü ne oluyor? Kula oluyor. Yoksa fiili yaratan kul değil. Yani nispeti öyle değil. Anladınız değil mi? Yani kula nispeti fiil oluşundan ötürü değil. O fiildeki o itaat vasfından namaz vasfından ötürü kula nispet ediliyor. Çünkü o namaz sıfatını azmeden kuldur. Kendi Hür, bağımsız iradesiyle. Onun için ona nispet edildi. Onun için mükellef oldu. Onun için de karşılığını ahirette görecekti. لِأَنَّهُ السِّفَةُ الَّتِي بِأْتِبَارِهَا جَزَمَ الْعَزْمَ Çünkü işte bu nedir? İşte bu sıfat sebebiyle yani. Yani bu sıfattan ötürü ne etti? O kat'i tam olan azmi. Azmi sahibi oldu yani. Ha, o sifatten ötürü. Çünkü o sıfatı murad etti. Yani orada ayrılan mesela şimdi içki içme. Bir tarafta sen içki içiyorsun. Diğeri de portakal suyu içiyor mesela. Eylem, eylem aynı değil mi? Aynı. Eylem aynı. Bak elin gidiyor, elin kalkıyor. Ağzına doğru götürüyorsun. Yani eylem iki. Fiilde de eylem aynı. Bu eylem istersen bu bardağın içerisinde bir olsun ister o bardağın içerisinde elma suyu olsun aynı. Lakin neye göre değişiyor o iki o iki eylem? Sıfatına göre. Ha o sıfat o zaman ne? Pekala senin o elma suyunu tercih etmen diğeri de bireyi tercih etmen nereden geldi? Onun illeti ne? İşte senin o itaat olanını tercih etmen, azmetmen diğeri de işte o masiyet olanı azmetmesi. Dolayısıyla şimdi nereye bak? Teklif o zaman nerede nereye taluk ediyor? İşte senin bu azmine taluk ediyor. Ha bu azimde işte senin cüz'i iradendir. O külli irade içerisinde senin cüz'i iradendir. O cüz'i iradede Maturidilere göre sen hürsün. Hür olma Mecburiyetindesin yani bu bu zorunlu. Çünkü yoksa mükellef olmasın. Etkili olmaz yani el hür olmasın etkili olmaz. Anlaşıldı. <gülüyor> <Sessizlik> hatta diyor o herde aleme Kadir bak yani yani bu aynı bakler dediği gibi Evet tamam bu muşkile nerede sıkıntı nerede yani, sen şimdi burada etkili bir bir kudret yani ispat etti yani, bu Kudret etkili olabilmesi müstakil olması gerekiyor Hatta işte o ifadelerde kullanıyorlar mahluk değildir o zaman burada bir muşkile var. Bunu nasıl çözüyorlar? Ee, Gelenbevi İsmail bin Mustafa Gelenbevi Osmanlı ulamasından Vefatı 1205'tir. Bu şeyin e, akidesine İci'nin akidesine yapılan şerhte Eddavani'nin e, e, e, şerhine bir haşiyesi var devanî ninşer bir haşiye var o haşiyesinde şöyle diyor diyor ki innel iradete'l juz'iyye ve juz'i irade elleti hiye an taalluq el iradeti'l kulliyeti bijanibin muayyinin min el fi'li ve't terk o zaman o fiil tamo amel nedir o amel aslen ya yani ne ile meydana geliyor Külli irade ile meydana geliyor Külli irade ha o külli iradeyi bir muayyen yöne tevcih eden nedir? Cüzi iradedir. Anladınız? Yani külli bir irade var. O külli irade fiilin, amelin umumel meydana gelmesini sağlayan odur. O külli irade. Lakin o meydana gelmiş olan eylemi belirli muayyen bir yöne, muayyen bir cihete sarf eden, yönlendiren nedir? Tevcih eden nedir? Cüzi iradedir. Tamam? Ha bu cüzi iraden Sadiratun minel abdi ihtiyaran Bu ne bu? Kendi ihtiyarıyla sadir olur. Sadiratun el abdi ihtiyaran ve leyset mahlukaten illahi ta'ala. Bu Allah tarafından mahluk yaratılmış değildir. Cüz-i irade o zaman ne? Mahluk değildir. Hani mahluk değildir? Şimdi müşküle ya yani, nasıl böyle bir şey diyebilirsiniz? Diyor ki Leyset minel mevcudatil hariciye Niye mahluk değildir? Çünkü harici mevcudu değildi değildir. Ne demek harici mevcut Mantık okuyanlar anlayacak bunu, mantık okumayanlar anlamayacaklar. Yani bu hariçte yok. Hariçte yok ne demek? Yani vakada yok. Ha, Vakada yok. Meydana gelmiş bir şey değil. Bu nedir? Bu dahili yani. Dahili ne? Zihinde veyahut da yani dahilde mevcut bir şey. Ama hariçte yok. Ha, hariçte olan her şey mahluktur evet. Lakin dahilde olan şeyler bu bir mana. Burada bir, bir mana yani. Kariçte ha, ma, mevcut olmadığı için mahluk da dememiz gerekmiyor yani. Ma, çünkü kariçte mevcut değil. Bel minel umurul etibariye. Bu nedir? Yani etibari şeylerdendir. Yani nefiste mevcut, mana olarak mevcut. Lakin kariçte mevcut değil. Ha, bunu kastediyorlar. Yani o fiilin bak şimdi. Yani mevcut olan hariçte, vakada mevcut olan nedir? Mesela sen bir şey içerken mesela bira içerken, bir insan bira içtiği zaman vakada hariçte mevcut olan nedir o fiilden? Yani o eylem. Değil mi? O hareket yani. Hareket, bardak, bardağı ağza götürmen, ağza dudağına o bardakla temas etmesi, sonra o sıvının ağzının içerisine akması, o işte sıvının ağızda toplanıp ondan sonra işte yemek borusundan mideye doğru gitmesi vakada mevcut olan bu. Pekala o fiilin hani masiyet ya da itaat olması vakada mevcut bir şey mi? Yani sen bunu hissedebilir misin? Ya da görebilir misin? İştebilir misin? Hı? Ha? Hayır o sıfat vakada mevcut değil. Dolayısıyla o sıfat ne? mahluk değil yani o. O sıfat yani işte o bir mana diyorlar o vasıf. Dolayısıyla işte senin cüzi iradenle taalluk ettiği yahut senin cüzi iradenin yani azmettiği, murad ettiği nedir? O sıfattır yoksa eylem değil. o eylem nedir? O külli irade dahilinde irade ettiğin. Anladınız anladınız değil mi? Yani eylem bütünüyle neyle irade ediyorsun? O eylemi bütünüyle neyle irade ediyorsun? Külli iradenle. Külli iradenle irade, irade ediyorsun. O külli irade nedir? Etkisizdir. O mahluktur. Külli irade mahluktur. Lakin o külli iradeye yön veren nedir? Cüzi irade. cüz i iradendir. O cüzi irade nedir? O etkilidir, o mahluk değildir. O mahluk değildir. Ha, o mahluk değildir. Ha ne manada mahluk değildir? Yani çünkü hariçte vücudu yok. Bu manadan mahluk değiller. Veyahut da اَوْ مِنْ قَبِيلِ الْحَالِ مُتَوَسْتَطِي بَيْنَ الْوُجُودِ وَالْعَدَمِ Veyahut da kimisi de böyle izah ediyor diyor. Bu Sadr-u Şer'i'ye. ubeydul Mesud öyle diyor. Diyor ki bu nedir? Bu bir haldir. Yani vücut ve adem arasında bir hal. Tamam bu kesp. Ne var ne yok. Varlık ve yokluk arasında olan bir haldir. Tamam o zaman burada ne işaret ediyor? Eee şey gelen bevî gelen bevî burada işaret ettiği yahut ifade ettiği yani burada ki bu külli irade, cüzi irade. Cüzi irade nedir? Yani o işte senin fiilini umumen bütün fiili fiilin meydana gelmesini sağlayan nedir? Külli iradedir. Tamam. Ama külli iradeni tevcih eden, yönlendiren, cihet veren nedir? Senin cüzi iradendir. O cüz-i irade pekeler nedir? İşte o kes dedikleri odur. Kesbindir. Ha, o kes de nedir? O kesb de sen hürsün. Ha, onda mustakilsin. O mahluk değildir. Ama ne madal mahluk değildir? Ya, mahluk değildir çünkü ha, vakada vücudu yoktur. Veyahut da ama, ekseri böyle der. Veyahut da ama, işte evet. şeyin sadr-ü düş, sadr şeriatın dediği gibi yani varlık ve yokluk arasında bir haldir bu. Ha varlık ve yokluk arasında bir hal dolayısıyla da mahluk değildir tam son olarak da bu meseleyi Kerim Muhammed El mudarist diye meşhur olan muasırlardan birisi 1426'da vefat etmiş o Mevlevi'nin El Fadile diye bir manzumesi var yani akide bahsinde bir manzumesi var. Abdurrahim Abdurrahim el Kurdi, Abdurrahim el Kurdi Mevlevi ile meşhurdur. 1300'de vefat etmiş birisi. Onun yanlış yanlış yazmışım evet Abdurrahim olması lazım. Abdurrahim onun el Fadile diye bir manzumesi var, tamam? O manzumeye işte şerhi el Vesile El-Vasiletu Şerhül-Fadîlâ Bu bahsi yani özellikle bu, burada yani bunun ayrıntılarını öğrenmek isteyen, yani bu bahiste daha çok bilgi, malumat isteyenler burayı rucu edebilirler. Yani burada bahis epeyce geniş, el, yani işlenilmiş. Biz burada sadece bizim için önemli olan konuyu okuyacağız. Şimdi diyor ki Şarih mükâmi, ân ân kudret Allah, ân kudret tamam, Allah in ân kudret Allah Teala, ân kudret Allah Teala, ân kudret Allah Teala, ân kudret Allah Teala, ân kudret Allah Teala, Allah'ın kudreti Allah Teala, ân kudret Allah Teala, ân kudret Allah Teala, men gaire inzimam şeyin akr ilayha yani hiçbir şey ona ha? ha dahil değildir hiçbir şey ona onun dimlinde değildir yani yani Allah'ın aziz kudreti nedir fiillerde bütün fiillerde mustakildir önce bunu ispat ediyor. Lakin O, Subhanahu wa Taala, acra aadetu Hu, wa hakka mahkmetu Hu. O zaman burda şimdi Diyor ki ama Allah'ın azizinin bir adeti var. Hikmeti gerince yani. Tamam. Hikmeti gerince bir adeti var. O da nedir? En la yahluqa fi'len min af'al al-ibadi illa ba'da an yuriduha ve yu'alliq qudratuhum alayhi. ancak fili yaratır Allah aziz Bu diyor Allah'ın azizin adetidir. Böyle istemiş, böyle murad etmiş. Neden böyle murad etmiş? Hikmeti böyle, hikmetiyle böyle hükmetmiş. Nedir o? Allah Azze ve Celle kulların fiillerinden fiil yaratmaz. La yehluku fiilen, bir fiil yaratmaz. el ibad illa ba'da en yuriduhu, onlar onu istemeden, istemedikçe yani kullar o fiil istemedikçe ve yualliku kudretum aleyhi ve kendi kudretlerinde o fiile yani bağlamadan yaratmaz. Niçin pekala böyle bir şey? Allah Azze ve Celle böyle bir adeti ceryan ediyor. لِيَجْزِيَ الَّذ۪ينَ اَسَاوْ bima amilu, وَيَجْزِيَ الَّذ۪ينَ اَحْسَنُوا بِالْحُسْنَةِ Ki iyilik yapanları işte iyilikle mükafatlandırması ve kötülük yapanları da kötülükle cezalandırması için yani teklifin vaki olması için Allah Azze ve Celle böyle yapmıştır. Kul irade etmediği sürece etmez diyor. Kul kendi kudretini o fiile bağlamadığı sürece Allah azze ve Celle halk etmez. O fiili halk etmez. Niçin ki kul kendisi işlemiş olsun ki iyilik yaparsa iyilikten mükafatlandırsın. kötülük yaparsa kötülükten ötürü cezalandırılsın. Ve terattubul esbabu vel Sebepler ve musabbebat yani onların neticesi ona da terattub etsin. Ve tekunu lillahi <gülüyor> hujjatu'l Allah'ın azze ve hücülünde yani apaçık ve nihaiatine ulaşmış olan hücceti de var olsun. Yani kaim olsun. Allah'ın azim kullar üzerinin hücceti var olsun diye. Feyekunu taalluku kudretil abdi bi fiilihi bihasebi iradetihi illetun bak. Ha şimdi. Feyekunu taalluku kudretil abdi bi fiilihi bihasebi iradetihi illeten mucibeten li wucubi zelikil fiil. Bihasebi fi hasabi al-adati al-ilahiyya wa in lam yakun lahu fiha ta'thirun aslan aw laakin feyakunu ta'alluq qudrat al-abd kulun kudratin ta'alluq etmesi bi fi'li yani fi'le ta'alluq etmesi naila bi hasabi iradatihi kendi iradesiyle yani kulun kudretinin kudretinin fiile taalluk etmesi. Neyle? Kendi iradesiyle. Yani kulun kendi iradesiyle taalluk etmesi nedir? Illeten, mucibeten Mucibeten Neredeyiz? Yeri kaybettim. <gülme> bu fiilin var olması için nedir? Mucib <gülme> illettir diyor. Kulun o kudretinin kendi iradesiyle fiile taalluk etmesi nedir? o fiilin var olması için, fiilin var olması için nedir? Gerekli olan, mucib olan illettir, sebeptir. Yani ne demek illet? Yani o olmazsa olmaz. O olması olmaz. Neyle bihasebel adet ilahiyye Bu da nereden geliyor? İlahi adetten geliyor. Yani Allah Azze ve Celle böyle yaptığı için bunu niye çünkü yoksa eğer bunu yani bu Allah Azze ve adeti yani ilahi adetten gelme olmasa o zaman müstakil olacak. O zaman yani ikinci bir ilah olacak. Yani bu da yine ilahi adetten gelme. Yani Allah Azze ve Celle böyle hikmeti gelince böyle murad ettiği için. وَاِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ ف۪يهَا تَثِيرٌ aslen yani tesiri yok. Yani kulun aslen ha, o fiilin meydana gelişinde vesaire aslen bir tesiri yok. Ama ilahi adet böyle Allah subhanahu aleyhi böyle murad etmiş dolayısıyla böyle bir yani böyle bir adalet düzeni kurmuş öyle diyelim Allah azze ve sellel yani hüccetini ikam etmek için herkese herkese hak ettiğini vermek için böyle bir adet düzeni kurmuş herkes önce bir önce bir kendisi murad edecek ne yapacaksa ha o murada göre de Allah azze ve sellel halk edecek Tam ilahi adet budur diyor وَلِدَوْرَانِ الْقُدْرَةِ الْمُؤَثِّرَةِ الْإِلَاهِيَةِ عَلَى قُدْرَةِ الْعَبْدِ وَتَعَلُّقِيهَا بِالْفِعْلِ سُمِّيَتْ تِلْكَ الْقُدْرَةُ كَاسِبًا O zaman ilahi etkili ve muessire ilahi etkili kudretin, fiilin kudreti üzerinde devran etmesi yani işlemesi ve fiilinde äh, ve tealluqya bil fiil ve fiile taluk etmesi sebebiyle summiyettilkel kudretu kasibe, bu kudretne ne? olarak isimlendirilmiştir. ve teallikul abdi kudrettehu bi iradettih bil fi'al o fiile kudretini taluk bağlaması yönüyle de o kudretine demin denilmiştir? kâsib denilmiştir. o zaman kudret kâsibah'dir ve o kudretin ismi de nedir? Kesptir. Aşini, وَلَمَّ وَرَدَ عَلَيْهِمْ اَنَّهُ اِذَا كَانَ تِلْكَ الْاِرَادَ eğer bu irade sadiraten minel abdi kuldan eğer sadir ise yelzemu en yekûnel abdu halikan lehe o zaman ne? kul onu halk eden kul olması lazım dediler diyor. Sizin dediğiniz yani şimdi burada bu kesb olarak ifade ettiğiniz bu kudret bu cüz'i kudret tam cüz'i kudret eğer bu kuldan meydana geliyorsa kudret Yusman kul bunu hak etmiş olması lazım dediler diyor. Muqaddasebe ennehu la halik geyruhu taala ve sabit olan nedir? Allah'tan başka halik yoktur. Ecebe anhu bi kavlihi şimdi burada yani el mevli diyor. Şöyle buna cevap veriyor. Ve kanedel azmu el musammim ala maqal sadr şeriat min el Yani Uzman bu bu azim, bu musammim azim yani bu tam azim, bu kat'i azim nedir? Alemakali <gülüyor> sadr-ı şeria sadr-ı şeria'nın sözüne göre haldir, yani işte o varlık ve yokluk arasında bir haldir. Bunu niye getiriyorlar? İşte o burada bir Allah'tan mustakil bir kudreti ispat etmeye mecbur kalmamak için. Diyorlar ki yani bu kendi zatında sabit olan kendi zatında var olan bir şey değil. Bu şimdi sadr diyor bir varlık ve yokluk arasında olan bir haldir. Bu kes Ve hiye vasıtatun beynel mevjudi vel ma'dumi. Bu nedir? Bu mevjud ve ma'dum arasında bir vasıtadır. والواسطه وان انكرها المحققون فقد قال بها بعض المتكلمين Yani bu Maturidi'nin ekseri arasında bu makbul bir söz değil reddediyorlar bu söz. diyorlar ki bu doğru değil mevcut ve me'dum arasında vasıta olan bir hal tamam bunu kabul etmiyorlar وكان ذاك العزم عند الاكثرين اكثرde Maturidi'nin ulemal Maturidi'ye men el umuri el idafiyye el lati kad sumiyat bil aitibariyat yani etibar olarak isimlendiriyorlar. Etibar ne demek istiyorlar? İzafi işler. ha. Haricde mevcut değil, dahilde mevcut olan bir şey. Ha, dahilde mevcut olan bir şey. Ama haricde vücudu yok. Haricde yani yaratılmamış. Bu kullu emrin itibariin leysa lahu min elvucudi eterun fi'l harici kema atbaqa alih elakser min elulema'i ve in kana lahu vucudun fi diyor. O zaman bu itibaratta nedir? Yani hariçte onun bir eseri yok. İşte izah ettiğim gibi, dediğim gibi. Yani hariçte bir eseri yok. Şimdi o mana, o sıfatın haricde bir eseri yok. Velev ki dahilde onun bir evet bir bir varlığı olsa da. Ha ona işine itibar diyorlar. Tamam. O zaman ekser ulemaya göre bu, yani maturenin ekserine göre o Azim, o cüzi kudret, o cüzi irade nedir? O işte bir, yani bir mana, bir itibardır, itibaren mevcuttur o. Tamam, tamam. Ama hariçte varlığı olmadığı için, onu mahluk kısmına sokmuyorlar. Ha, hariçte olmadığı için. Ya zaten bu, yani mahluk mudur, değildir meselesine de zaten aslen, ancak yani ya kendi aralarında, giriyorlar veyahut da işte karşı taraf bu manada itiraz getirdiği zaman hani siz böyle diyerek Allah'tan müstakil bir irade ispat ediyorsunuz. Şeysine gelince itirazına cevaben bunlara giriyorlar. Yoksa zaten bu bahisler aslen açılan bahisler değil. Tamam. Ha dediğim gibi yani bu meselede ziyadeyi talep eden tamam. O buraya başvurabilir. Yani bu el-vosiletu şerhü'l-fadîle bu, bu yani akide bahsinde nazmedilmiş olan bir manzume mevlevi tarafından ona da Abdülkerim el, yani mudarrisi olarak meşhur olan muasırlardan birisi şerh etmiş o şerhe ucu edebilir yani yoksa bu mesele yani bu açıklıkla aslen eskilerde mevcut değil eskilerde mevcut değil tamam. o zaman bir toplayalım maturidler o zaman nedir? Ee, kulun iradesi. Birincisi Allah her şeyin yaratıcısı Allah'tır azze ve celle. Buna kul ve iradesi de dahil. Yani kul fiil ve iradesi de dahildir. Ama kul için bir irade ispat ediyorlar. Dolayısıyla irade ispat edince kudreti de ispat ed ediyorlar. Ancak şimdi bu irade bu kudret mustakil midir değil midir diyorlar ki mustakil değildir çünkü istiklalin ispat etsen o zaman aynı mutezile gibi demiş olursun o zaman Allah'tan gayri mustakil bir yani bir haşa bir ilah ispat etmiş ve Rab ispat etmiş olursun Dolayısıyla evet bu bu kudret mustakil değildir yani bu kudret mahluktur. yani bu bu irade irade derken kudret zaten maksud tamam müstakil değildir mahluktur yani. Epekele o zaman kulun mükellef olduğunu nasıl ispat ediyor Maturidiler? Diyorlar ki o kudret, o iraden bir külli var. İşte o kül, o külli kudret o Allah azze ve celle tarafından yaratılmıştır. Ha o onun etkisi yok. Ha, çünkü o o fiilin tümünü ha tümünün meydana gelmesini sağlayan o külli iradedir. Lakin o külli iradeyi bir cihete, bir yöne tevcih eden, sarf eden yani eylemi masiyete ya da itaate o eylemin sıfatı olan masiyete, itaat sıfatına yönlendiren nedir? O işte o kudretin içerisinde bir cüzdür. Ha. Ona ne diyorlar? cüzi kudret diyorlar. cüz kudret ve bu cüz'i kudret kavramı bu muhtes yani bu kendi içlerinde bu ehli sünnette böyle bir böyle bir kavram yok ama kendi içlerinde bu eskiden gelen bir kavram. Tamam bu eski yenilerin ortaya attığı bir şey değil. Bunu Ebu Barakat en Nesefî'den Nesefî diyor -Nesef değil. Ee, bu Sadru Şer'iyye, yani Sadru Şer'iyye Bu Ubeydullah bin Mesud o bahsediyor. O da bir külli kudretten ve cüz'i kudretten bahsediyor. O zaman şimdi diyorlar ki yani o külli kudrete külli iradeye yön veren nedir? Cüz'i irade cüz'i kudrettir. Peki o cüz'i kudret nedir? Ha. Ya O birincisi nedir? O cüz'i kudretle kastettikleri nedir? Ay hocam içinde olan ay o, kul, ay o, Kulun içerisinde bir azim yani kulun o genel eylemi eee yön nereye yani o itaat veyahut da masiyet vasfına yönlenmesini sağlayan azim. Tamam yönlen yönle, yönelmesini yönelmesini sağlayan azim. İşte o cüzi kudrettir. Ha, o cüzi kudret pekala şimdi bunda hür müdür? Yani bağımsız mıdır, bağımlı mıdır? Bağımsızdır Bağımıştır. ha bağımsızdır, hür. Ha bu azimde hürdür. Hür olma mecburiyetinde ki teklif, aa, teklif ona tereddient yani orada ona talük etsin ve bundan ötürü de mükellef olsun. Ha şimdi sadece muşkile nerede? Ya bunda yani bil bilmesi yani bilinmesi önemli olan husus bu. Şimdi burada Maturidiler o zaman ne diyorlar? İlkin kulun bir hür bir azmini ispat ediyorlar. Hı. Tam hür bir azmi bağımsız bir azmi. Bağımsız ne demek yani Allah'ın aziz elin iradesinden bağımsız. Tamam, Allah'ın azmin iradesinin bağımsız meydana gelen bir azim var kulun. O azmi Allah azze ve Celle ezeli ilmiyle bildi. Tamam. O ezeli ilmiyle o azmi bildi. Dolayısıyla o azim var olduğunu bildi Allah azze ve Celle. Ve o azim var olduğundan ötürü ondan ötürü, sebep o yani. İlletun mucibe diyorlar. icabını gerektiren bir illet bu azim. O illet var olduğu için Allah Azze Hoca ne diyor? Yani, yaratıyor, halk ediyor. Hatta işte ebul Mu'inin dediği gibi eğer şayet o halk kul o fiili azmetmese Allah, Allah da yaratmaz. Tamam Allah da yaratmaz. O zaman illet var olduğu zaman var olan yok olduğu zaman da yok olan neticesi. Anladınız? Evet. O zaman aslen burada yine mutezile velev ki bu e, mutezile maturidiler velev ki bunu işte o şekilde yani düzeltmeye çalışsalar, bu şekilde düzeltmeye çalışsalar da yani işin özünde, hakikatinde aynı mutezile gibi müstakil bir kudreti ispat ediyorlar. İşin başında evvelinde olan müstakil bir kudret yani kulun bir müstakil bir kudreti o kudret ile kul azmi diyor tam sadece azmi ispat ediyorlar kul için yoksa fiili umumen değil. Mutezi'den ayrıldıkları nokta burası. Mutezi'de ne yapıyor? Bütün fiili ha, kul için istiklal üzere ispat ediyorlar. Anladınız değil mi? Yani fiili tamamıyla Mutezi ile müstakil bir surette kul için ispat ediyorlar. Onun için diyorlar ki fiili kendisi yaratır. Ama maturidiler ne diyorlar? Maturidiler fiili umumen istiklal üzere ispat etmiyorlar kul için sadece o fiilin yönünü belirleyen yani itaati ya da masiyete belirleyen Cüzeyi. o azmi o azimde müstakildir. Tamam o azimde müstakildir ve bundan ötürü de mükelleftir. Bundan ötürü de yani işte amelin karşılığını görür. O zaman ilkin azim var. O azmin akabinde de meydana ne Allah azmin halkı meydana geliyor. Özünde dediğim gibi özünde hakikatte yine Aslen burada mute, e, mutezzin dediğinin aynısını söylüyorlar. Sadece onun çok daha hafletilmiş olan bir halini söylüyorlar. Anlaşıldı. Ha, Dolayısıyla şimdi burada yani sen cüz'i irade kavramıştı bu aslen maturidinden kastettikleri sen yani cüz'i irade dedikleri işte budur bu azimdir. Yani mustakil azim, hür azim, hür iradeden maksut odur aslen. Tamam. Ha şimdi sen bunu derken böyle kastetmiyorsundur. Çünkü sen bu tafsilatı bu ayrıntıları bilmiyorsun ki böyle kast edesin. Yani senin kastettiğin nedir? Cüzi irade yani bana veri benim iradem. Benim irademle meydana geliyor. Çünkü yakinen malum olan o. Tam yakinin malum olan bu. Ama aslen hakikatte Maturidilerin kastettiği budur. Fazla uzatmayalım. O zaman Maturidilerin şeysi anlaşıldı, değil mi? Evet. Maturidilerin bu meseleye bakışı anlaşıldı. Tamam elhamdülillah. O zaman ne kaldı? Yarın inşallah bu 3 mezhebi ne edeceğiz? bir kıyaslayacağız ve son olarak da yani bu hususta e, eş'arilerin ve Maturidilerin yani ehli sünnetten zaten o belli oldu yani hangi hususta ayrıldıkları ama net olarak ehli sünnetin bu meseleyi nasıl izah ediyorlar. Tamam yani ne hangi meseleyi anladınız bakalım. Yani asıl muşkile nerede bu bahiste? Bu kulun fiili, kulun iradesi meselesinde. Asıl muşkile nerede düşüyor yani? Bütün bu ihtilafa sebep olan husus nedir? San teklif. Tamam, Erad Hocam tamam. yoksa yani? asıl mesele asıl. Yani ihtilafı ihtilafa sebep olmuş olan konu. Konu frinden de etkisi var hocam mu, etkiyle alakası ama yani ben tabiri istiyorum. Daha yani şeyin e, ihtilafın düştüğü husus neresi? Bizim bir makturumuz var. Hmm. makturun üzerinde nasıl iki kadir olabilir? Hmm. Tamam. Asıl püf nokta burası. Bir maktur var ve bu tabirleri kullanıyorum. Yani çünkü bunlar mesele ifade ediyor. Makdur ne yani? Hmm. Kudretin vaki olduğu mahal. Hmm. Tamam. Bizim kudretin vaki olduğu mahal var. Ha bu Bizim baksimizde şimdi fiil yahut da birisen yani fiil yani kavul ve hepsi buna dahil. Yani orada yani bir kudret ile meydana gelmiş olan tam o makdur. Şimdi o zaman burada bir kudret var. pekala bu kudrette şimdi ehli sünnet ne diyor? Yani ehli sünnet geniş manada, geniş manada hem ehli sünnetin de hem de Maturidi'nin hem de Eş'arilerin ispat ettiği nedir? Bu bir maktur var yani bir mahal var, bir fiil var. Ama o fiili yaratan Allah azze ve celle. O zaman burada Allah'ın bir kudreti var azze ve celle'nin bu mahalde vaki olan. Bir de diyoruz ki ama fiil de hakiki faildir. O zaman fiili faile kulun da bu mahalde bir bir kudreti var, etkili bir kudreti var. O zaman bak şimdi burada iki etkili kudret bir fiil üzerinde ispat ediliyor. Muşkül mesele burada. Asıl büyük muşkile burada yani itiraz eden itiraz ettiği ha, husus burası. Ha, şimdi bunu şeyler nasıl çözmüşler? Kaderiye demiş ki burada Allah'ın azze vec'inin etkisi yoktur. İlkler böyle diyor. Hiç etkisi yok diyor. Bütün etkiyi sadece kula hasrediyorlar. İkinci kaderiye diyor ki hay Allah'ın azze'nin ilmi mevcuttur. Allah azze vec'inin bilgisiyle yani kul kudret sahibidir. Yani kudreti yine Allah e, kulda hasrediyorlar ama Allah'ın bilgisi dahilinde. Bu bir taraf. Diğerleri bu işi nasıl çözüyorlar? Diyorlar ki, Cebriye diyorlar ki burada sadece Allah'ın etkisi vardır. Kudretin etkisi vardır. Kulun kudretin etkisi hiç yoktur. Ha, bu tabi batıl bir görüş ve sahabeye muhalif bir görüş. Dolayısıyla bu ortaya atılmış olan muhtes görüşe ne etti? Bir itiraz geldi. İtiraz bir, bir taraf ehl-i sünnetin itirazı var iki maturidi ve üçlü eşarilerin. Ha şimdi eşarilerin o zaman bu meseleyi nasıl çözdüler dediler ki hayır kulun irade kudreti var lakin etkisiz. Ha böyle dediler yani orta yol ara bulmaya çalıştılar lakin bu bir orta yol olmadı bu hakikatte ne? Yani Cebrillerin, Cehmilerin yani görüşüne e, hakikatte katıldılar. Ha, diğer tarafta maturidiler. Onlar da dediler ki hayır, kulun, kudu, kudretin bir etkisi vardır. Hatta mustakil bir etkisi vardır. Böyle çözmeye çalıştılar. Ama kaderiler gibi değil, musta onlar dediği gibi değil. Yani fiil umumen mustakil değil. Fiilin ha, o fiili meydana getiren kudretin bir cüzü. Onda mustakildir. Böyle halletmeye çalıştılar. Ama bu da yine hakikatte yani mutezilenin yani görüşün yolunu izlediler kaldı ne işte ehli sünnetin bu meseleyi nasıl izah ediyor onu da inşallah yarın yapacağız ondan sonra bu meseleyi inşallah bitireceğiz. Subhaneke Allahumma la